bir rakam ortalama bu bize 15 bin 2 bin çalışma günü veriyor puan Carlos Demir soruma cevap verdi Aslında bu şu anlama geliyor 2010'da eğer parlamento Çük çevirmende işe alacak olursa 150 ile 200 gün gerekecek ol, olacak olursa toplam pazarın yüzde birinden bahsediyor olacağız. Yani söylenen yüzde beşten bile daha az. Biz bunun gerçek yüzde olduğunu düşünüyorduk ama aslında farklıymış her ne kadar biraz artmış olsa da şimdi pazarın %1'i gibi görünüyor. İşlerin şu anki görünüşüne bakılacak olursa bu kısa vadede bunun gerçekleşeceğini düşünüyoruz. Artılı eksile olabilir tabii ki. Bunun dışında çevirmen olmak isteyen insanlar kim? Çevirici hizmet almak isteyen insanlar kim? Bunların yüzde yetmiş özel sektör. STK'ları da aynı gruba katıyorum ben. Çünkü tam rakamlara sahip değiliz. Uydurmak istemiyorum şimdi zaten uyduruyorum daha fazla. Kamusal alansa devlet kurumlarını kapsıyor. Bizim pazarla ilgili bilgimiz şunu gösteriyor. Bazen aracı kurumlar geliyor. Bazen de şirketler direkt bağlantıya geçiyorlar bizimle. Bu %50-50 olan bir durum. Genellikle yarısı konferans organizatörleri, halkla işler şirketleri oluyor. Bu bizim e, İletişimimizi biraz zorlaştırıyor işverenle. Eğer araya bir insan girerse işverenle ihtiyaçları iletmek daha zorlaşabiliyor. Bize bazen şöyle diyorlar. Niye bize niye bir programa ihtiyacınız var ki diyorlar mesela saat 9'da gelmeniz yeterli değil mi? Bize de diyoruz ki tabii ki bilmemiz gereken yani tek şey bu değil. Hangi konudan bahsedeceğiz? Kaç tane konuşmacı olacak? Ne kadar uzun sürecek? Bütün bunları bilmemiz lazım ve bunları aşmaya çalışıyoruz biz şu anda. Bayağı bir yol kat ettik ama hala Alınacak çok yol var. Şimdi bir istifat yapmak istiyorum kısaca, çünkü pazara yönelik bir bir konuşma yapıyorum. Bizim e, Türk pazarında bazı kuvvetli olduğumuz yönler var. Derneğimiz çok önemli ve e, bir referans noktası. Bu bizim için çok büyük bir avantaj. Pek çok insan derneğimiz hakkında bilgi ediniyor. Size bununla ilgili dokümanlar dağıttım. Lütfen bakın dokümanlara, web sayfamıza bakın. Artık basılı dokümanlardan sanal dünyaya geçmiş durumdayız. Çünkü dünya bu yönde hareket ediyor. çok yak, birbirine yakın bir top, topluluğumuz var. Bu dünyanın her yerinde böyle değil. Derneğimiz in, sayesinde insanlar e, meslektaşlarımız birbirine yakın ilişkiler geliştiriyorlar. Tabii ki bu illa birbirlerini çok seviyorlar demek olmuyor. Ama yani sonuçta biz birbirimizle rekabet et diyoruz. Ama sanıyorum e, iyi bir temel oluşturduk diyalog için ve saygı için. Ve bu bizim hayatımızı çok kolaylaştırıyor sorunları çözme noktasına geldiğimizde. Bizim şey bir avantajımız daha var. Yüksek sayıda e, iyi eğitimli çevirmenimiz var. Türkçe, çoğumuz Türkçe-İngilizce çeviri yapıyoruz. Çok e, e, deneyimimiz var, çok iyi eğitim aldık ve çok farklı konularda çalışabiliyoruz. Bu bizim için çok avantaj sağlıyor. Çünkü Avrupa Birliği kurumlarında özellikle Türkiye'ye ilk geldiklerinde çevirinin hiç bilinmediği bir ülkeye gelmiş olmadılar. Bunun dışında Avrupa Birliği dillerinde çeviri eğitimi veriyoruz. Bu da çok güçlü bir olduğumuz bir alan. Çünkü doğru yönde gidiyoruz demek oluyor bu kurumlardan gelen meslektaşlarımızın desteğiyle doğru yönde ilerlediğimizi düşünüyoruz. Pazar deneyimimiz de var. Özel sektörde çok iyi organize olmuş durumdayız. Bir sekreterimiz var. Bu e, kar amaçlı değil. Hiçbir çevirmenin bir diğerine göre bir maddi avantajı yok. Sekreterinin amacı çalışma koşullarının sağlanması. Yani bu bir pazarda bir düzenleyici olarak görev yapıyor. Bu tek başına pazarda var olmaya çalışmaktan çok daha rahatlatıcı bir şey. Eğer bir grupsanız, bir çevrem grubuysanız istediğiniz şeyleri kabul ettirmeniz